Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bir şeyin şarkısı değil I miydi ya? Yeah. yeah His first name is C Yeah, oh. yeah, yeah boy Fidayda Fidayda ya Erol Evgen'in Fidayda'yı söylemesi gibi bir şey değil mi bu? <gülüyor> bu da yeni bir proje sevgili dinleyiciler Neşe içinde yaşayın Ankara Okta, o espriyi de yapsana. Life de var espriyi. Life var. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, halka halka esprilerle başladık modern sabahlara Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Ve bir şey de müjdeliyoruz. Dün bir eşik aşıldı. Bundan sonra programda çok rahatız. Bugüne kadar bir iki ufak kazamız oldu. Bir çok hatırlanan Luke Skywalker, Luke Skywalker. Luke Skywalker davası falan vardı. Bundan sonra istediğimiz küfür edebiliyoruz. Sonrasında da siyasetten bahsediyorduk. Deme evet. şansımız var. Evet, evet. Çok rahatız. Hakikaten de bu ne diyelim çöl eşiği aşıldı. Bahsız Bedevi, Kutupayısı kutu ve kutu e, Tavuk Horoz, kutu, Yumurta Üçmemesi. Bahsız Bedevi biliyorum ben de Kutupayısı, ya yani şeyi bilmiyorum. Kutu Aslında onlar aynı orta, de. aynı uzamdalar Olar biliyor musun? Yani, yani. Tavuk Horoz'u. Yani, tavuk Horoz'u değil zaten. Horozla sormuşlar işte. Evet o ne o? E Horoz da, da şey demiş yani ben, ben ne söyler diyorum. Geçerim söyler geçerim duydum o mu? Yani? Söyler geçerim demiyor değil Horoz? Evet. Söyler geçerim. Bele bele söylerim diyor. Bele bele. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben ilk defa duydum. Bahatsız Meneveyi'yi evet. da ben bilmem söyler geçerim ben de öyleyimdir söyler geçerim dedi. Neyi söylüyor? Horoz yani ne söylüyor ben onu anlamadım ki. E ü ürün mü diyor yani hani başbakanın konuşmaları bana ürün sesi gibi geliyor mu? Gibi. Hayır e Ege'ciğim şöyle e şöyle düşün e orada grup toplantısında konuştuğu için Kemal Hı -hı. Kılıçdaroğlu birazcık değiştirdi o şeyi fıkrayı. He. Anladın mı? Yorumladı. Yani diyelim. Harfini... geçmiş gibi. Bir dakika anladım? bakayım söyler. Söyler. 5 harfi falan değiştirdi ya. 4 <gülüyor> harfi değiştirdi. Anladın mı? Yok ya. Ama ben sana söyleyeyim. Yok. harfi falan değiştirdi. Evet doğru ya. 2 harf. 3 harf. harf ondan fazla. Yine bayağı aslında sadık kalın, aslında. aslına sadık kalınmıcağız. Aslına sadık. Söylemiyordu. Vallahi genel. E... Zaten Horos'un yapabileceği kaç tane şey var abi. Bana ötebilir. Ötebilir. Yani süsebilir. Süsebilir. kaz mı süser? Kazda süsmez canı süsen hayvanlar boynuzlu hayvanlardır. Kazların da ne yaptığı neydi? Tıflar kazlar. Tıflar Horozda sıkıntı yok diye gezen kazları biliyoruz. Yani Horoz'un e, yap yapacağı şey belli yani üç 5 tane şey var. O yüzden bunlardan bir tanesi söylemek söylemek olmadığına göre diğerlerinden niye ölçmesi söylemek değil mi? Bakayım değildir teşekkürler. Yok söylemek değildir. Yani bu yani e, nedir o niye niye değiştirmek zorunda daha komik olsun diye mi değiştiriyor fıkrayı? grup toplantısında, hı hı. Olduğu, grup olduğu, toplantısında için. olduğu için ben, ben sana söyleyeyim grup toplantısında olduğu için ya grup toplantısında olduğunu düşünerek başka fıkra mı gelmedi ya oradaki aklan? metafor işte Ege ya söylettirme zorla bana söylemek orada bir metafor hayır sen de söyle geç ya ya ben de söyler Hiç geçerim yani, yani hayret bir şey ya Allah Allah ha. Allah Allah yani Horoz'un tavukla yaptığı ee, bir sosyal takım. iletişimle ilgili bir lafı mı sosyal değil, değil. Yumurtayla nasıl yapıyor bunu? Sosyal, sosyal, <gülüyor> sosyal iletişime de giriyor. Yani e, sonuçta söyleyip geçiyor. Neyse, Neyse canım, söylenmiş yani, geçilmiş. Muafiyetiyle gerçekten de <gülüyor> Bu çok adama, güzel. <gülüyor> Cebinde para gelince ağzı yüzü dağıldı vallahi. Yemin <gülüyor> ediyorum. Konuştuğunda şey yapamıyor. Bundan sonra çok rahatız yani yayında. Söyleyip geçeceğiz ve siyasetten bahsediyorduk diyerek. Evet. Çok ben de ilk başta haftaya ben grup toplantılarında şeyi bekliyorum artık. Sayın Başbakanımızdan mı gelir? Sayın e, ana muhalefet liderimizden mi gelir bilmiyorum. Orada bakmışlar yazıyormuş orada Kamaşullah <gülüyor> neymiş ne çat çat. Bir hafta sonra da kürsüye çat çat çat çat diye böyle çıkarıp koydu falan diye bir şeyler. Artık siyasetimiz hakikaten çok mi? yani çıtanı daha yükseğe koy Ege. Hep şey diyorduk işte yani var. yamuk kimuk çı çıtanı alçaklara koyma. Dün biliyor muydun böyle olacağını? Yani ne istiyorsa gerçekleşiyor. Biz hani bu Amerika hayali gerçek oldu diyorsun yani. Amerikan seçimlerinde liderler seçiyor. Rabbim mi diyorsun Ege? Vallahi şakalaşıyorlar diyorduk. Fıkralar anlatıyorlar falan ne güzel diyorduk. Evet. Fıkranın anlattılar. <gülüyor> <aslasız> yani biz <atlattılar gülüyor> ya. <Yalnız gülüyor> de biraz Kahvehanede anlatılmayacak bunu. Beyler ayıp oluyor burada iyice. Aptal geçilebilir. Bak ben size söylüyorum. O da çok güzel. Haftaya program. salı günü grup toplantısında atlık obaya. Çünkü daha başka muhalefet partileri konuşmadı bile. Yani bir de onların konuştuğunu, hep beraber konuşulduğunu düşünün. Valla neşveli ortamlar bizi bekliyor desene Oktay. Yani, Fıkraya doğacağız önümüzdeki neşveli. haftalar içerisinde. Dur ben size bir şey dinleteyim de bir keyfiniz yerine gelsin. Ben Benim haftaya beklediğim Fıkra konuşmalar. Ee, siz biraz bahsedin gündemden şeyler. Sen biliyor musun ben canlı izledim e, şeyi. Neyi? Ee, Seçimleri mi? E, hayır yani ne seçimi? Ne, ne seçimi ya? Ne seçim? grup, grup toplantısı vardı dünya. Ne seçimi? Ben yani çocuklar vardı diye evde çıkar... Grup toplantısını açmıyorsun. <gülüyor> o o artı 18 var. falan yazılıyor mu? Hemen yani kapattım yani çocuklar. Çünkü yarın öbür gün Alin evde söyler geçerim diye yakar geçerim diye Ajda Pek'in <gülüyor> <gülüyor> şarkısı var. O neydi? Takar geçerim oğundan. O da mı değiştirmiş yani? <gülüyor> Tabii canım o da, o da değişecek artık. Dur bak haftaya olacak şeyi ben size şey yapayım mı? Hadi Oktay heyecanla bekliyoruz bu fikri. Bu sana bizim konu. Helal Mustafa. Abi. Kim başlıyor? Abi geldi vallahi. O başlasın. Ha. Estağfurullah abi sen büyüksün. Öyle öyle. <gülüyor> bak dinleyin bak. Aşık sen vursaça, şoförsen başkaça. Evet. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal Mustafa. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Ha. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Gaz <gülüyor> <gülüyor> şanzıman halim duman. Ha. Sev beni, seveyim seni. Ee, aşk bir otobüstür binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. <gülüyor> Bana hava atma. Kapan kime yabancı. <gülüyor> Kapılma rüzgarıma, sen de aldanırsın. Vay. Sollama beni, sollarım seni. Ha. Geçme beni, ezerim seni. <gülüyor> Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahat? Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. İstediğim varmadılar, sen şöpersin evet, dediler. Tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi bir koru. Da... Aşk bir sudur, iç da... kudur. Aşkı çekene, Dur, derdi oğlum. bilene sor. Dur, Aşk çekenin, yol gidenin. Kabahat sende değil, Dur, seni ulan. seven de. Dur. Naber! Dur, i̇şte grup toplantısının <gülüyor> sonu bu. <bulmuş. gülüyor> Bu alkışlar. Yani bu durumu anlatacak en güzel şeylerden bir tanesi dünyanın en sevimsiz insanlarından biri olan İlyas Salman'ın canlandırdığı karakterle bunu şey yapmaktı. Artık buradan da. Bize İlyas Salman'a benzettiler. Bence bir şey yapsınlar. Hakikaten baş başa bir görüşme yapsınlar. Yani... Ana muhalefet lideriyle başbakan bizi bizi şey <gülüyor> benzettiler sadece benzetme, nerede hata yaptık sadece benzetme anlamında değil tabi e, burada çok seviyeli bir tartışma evet. dinledik Az önce yani ya doğru e, bu bu yani bir sadece kafa açmak için bir şey olabilir e, bir kapı olabilir e, kapa olabilir yani. Evet Aynen öyle o yüzden e, daha bakalım fıkralara fıkralarla Türkiye'ye devam edecek ha bir de mesela şimdi e, hani CHP Grup toplantısında hmm. kadın milletvekilleri falan da vardı. Onlar benim horoz neyi söylemiş? Anlamadım ben onu. Dememişler midir yani orada? Şimdi kadın genel sen... başkan geliyor, alkışlıyorlar falan. He. İşte ondan sonra konuşuyor. Ben de öyle söyler geçerim falan. Neyi söylüyor? Anlamadım ben horoz hmm. neyi. Bunlar Yok biz olsak Efendim, biz öyle falan diye anlatırlar. Sen biliyorsun mı? değil mi yani kadın erkektiysen biz olsak biz de öyle birbirimize bakacaktık. Söyler Çünkü ben derken... de bilmiyorum. Sen biliyor muydu Fairo Fikri? hangisini horoz, horoz en son en son söyledi lafı mı söyler geçelim dediğini <gülüyor> yani tabii biliyoruz ya ben onu... bilmiyordum vallahi ben de bilmiyordum ben şey yaptım metnin içinde herhalde dedim bunu dedi ama öyle gülmüş bir... ve çekilen bakardım böyle saf saf grup toplantısında Sayın başkanım ben de bir tane <gülüyor> anlatabilirim herkes sırayla gel. Anlütü varmış acı çıkmış Galatasaray'da onu bir anlatabilirim <gülüyor> ama onu şey iyi zaman yapmaları lazım ya dönem sonunda yapılır diye böyle çıkıp herkes fıkrasını anlatır. Biraz daha böyle bir şey olur, ee, geniş bir Onu ortam olur. Onu taklitlerde yapacaklar. Ya Mesela, taklitler kısmında. Tayyip Erdoğan başbakanın taklidi olmaz herhalde de. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun taklidi yapan çıkar CHP'nin içinden. Parti grup toplantısında ee, o tip şeyler. Şimdi komisyon başkanımız Cemil Bey'in takdiri. Çocuklar ne ha, ha, ha. Şimdi de fıkralar. <gülüyor> Bu arada e, hani dün gündüzden konuşuyoruz. Gecenin de özeti şudur. Obama kazandı. Hayır Oktay gecenin özeti deyince ben dükkanlar <gülüyor> haber vereceğim. <zaten>. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum gecenin ve, özeti. Ve de Colorado'da Mariano yasallaştı. Ciddi misin? Ne ara oldu? sıkıştırdılar bilmiyorum ya. Nasıl ya? Hemen Obama sıkıştırma. öyle bir şey yapmış. Ne bileyim yani şey oldu hemen. Onu da oradan geçiriverelim. Hazır seçim yarısındayım. Zaten Colorado'da oy atarken milletin kafası iyiydi. Bir tane daha oraya şey yap, oraya da çaksınlar falan diye mi yaptılar? Böyle renkli renkli yapmış. Abi ne güzelmiş diye onu mu bastılar? Aa, o da geçmiş aradan ya. Uzun süredir e, ne Uzun ara ne sıkıntı yani oluyordu. Colorado'nun başına büyük dertti. Bence Colorado'nun hakikaten son yıllardaki en büyük ataklarından bir tanesi. Bu 12 yıldır yayıncılık yapıyoruz. Her şeyi söyledik burada bir kere Colorado demiş miydik? Demedik kadar? ya. Demedik. New Carolina dedik. New North Carolina. North Carolina dedik. Yok Connecticut dedik. North Carolina dedik. Bir de şey dedik onu ben söyleyemedim de hatta Mehmet Hoca şey demişti. Neresiydi orası Oktay? Indiana please. Indiana Dedik mi demedik mi? Buffalo evet. dedik düzeltildi. Buffalo olacak diye. Hepsini söyledik. Hepsini söyledik. Hiç Colorado'dan. Colorado demedik ya. Ne kos kaldı ne losu kaldı. Hali demiş ya. Horoz. Söyler geçelim. geçer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Romney'den <gülüyor> Romney'den telefon bekleniyor. Romney çünkü gelenek bunu gösteriyor. Eee Romney başta, mi? evet Romney ilk başta Obama'ya bir telefon edecek. Söyler geçerim mi diyecek? Sayın Başkan kutlarım diyecek ondan sonra. Ben sonra bendevi da... ben diyecek o da. Öyle mi olacak? da Chicago'da e, balkon konuşması yapacak. Balkon konuşması <gülüyor> mı? Arkadaş ne balkon hastası? Bir, bir İzmir'de mi bir balkon ya? hastalığı var. bir de bir. de Genelde kürsüden konuşuyorlar. Bu kürsüden değil mi Amerika'da? Hı -hı. Balkon... Amerika'da balkon yok mu ya? Siz gittiniz o kadar balkon hep şöyle güney cephe. Yok ben bir tane şeyde balkon gördüm. Roma'da gördüm. Şeyde. Bakın burası Mussolini'nin konuştuğu meşhur balkon dedi. Balkon, balkon zaten, zaten İtalyancadan gelmiyor mu balkon? Hı hı. Oradan. Bu orada konuşması da oradan geliyor. <gülüyor> Başka? Önce Romni konuşmuş. Yani hı. o konuşmasını yapmış hatta galiba. Öyle böyle yarıştık. Halk bize muhalefet görevini <gülüyor> verdi. <gülüyor> <gülüyor> devi durumuna mı düşürdü falan mı? Bir, bir şey diyeceğim ya Romney mesela şimdi yenildi ya. Hı -hı. O bir, bir Biz konulara, de yenilmiş sayılmıyoruz. Öyle bir durumda. Yazarı, hiç alakamız yok da bu Metin yazarları falan var ya seçim süresince e, yazan metni. Bu konuşmayı da onlar mı yazıyor? Tabii yazmışlardır onlar. Bırakın sizin yazdığınızdan zaten ne olacak değil. Hatta ben... Romney böyle seçimden işte iki gün önce şey demiş. Benim yenilme konuşmasını hazır. Efendim öyle bir konuşma hiç düşünmedik demiş. Ama o sırada her şey zaten son paragrafını yapmışlar. Bu arada Maryland ve e, Maine'de de... E, Acı sonuçlar geldi mi? Bir dinleyicimiz göndermiş onu da. E, daha doğrusu bir dinleyicimizin tweetinden görüyorum ben bunu. Eşcinsel evlilikleri onaylanmış. Bunlar Yani o zaman bir referandum da mı yapıldı seçimle beraber? Bu kadar insan zaten daha zor topluyoruz. Gelmişken bunları da soralım dediler. Evet öyle dediler. Aradan çıkardılar her ya şeyi. Orada anket gibi bir şey yapıyorlardı girişte ya. Böyle ellerinde şeylerle. <gülüyor> Efendim hoş geldiniz. <gülüyor> bir dakikanızı alabilir miyiz? Mı? Bunu da bir tadar mısın? Bu ne? Maria bunu serbest bırakalım mı bırakmayalım mı? Önce tadın sonra o yapın. <gülüyor> Obama genelde başkanlık seçimi kazanınca sahneye ailesiyle beraber çıkıyor biliyorsunuz. Hı hı. Ee, 2008'de öyle yapmıştı. Bakalım şu anda... E, demokrat... Daha çıkmadı mı? Daha Onun çıkmadı. kızları küçüktü değil mi o zaman? Küçüktü. Küçüktü. Sümey Şimdi hepsi... <gülüyor> Sümey Obama var. <gülüyor> <gülüyor> var. O var. Küçük tabii canım. Daha... Romney konuşmasında şey demiş mi acaba? Evet kaybetmiş olabilirim ama çok zengin bir adam. 35 milyon dolar sırf bu seçim için harcadım. Ona yanıyorum demiş. Ondan da dönüşü oldu zaten benim okuduğum kadarıyla. Ha ne? tabii doğru yatırım olarak tabii, tabii. başkan adayının şeyi falan diye. Tabii tabii evet yani bir dönüşü oldu. Servetine servet kattı. 35 milyon Neyse yapıyordur Ne Romney? Ticaretle mi uğraşıyordu? Taksi olsun? plakaları var diye biliyorum ben. Tabii canım New York'un en büyük York, iki, iki taksi, taksi durağı. Bir havaalanındaki taksi durağı ununmuş, bir de New York merkez taksi. Ve de elinde 8-9 tane plaka varmış. Boş plaka var demiş. Boş plaka var demiş. Pek çok e, şey var Fahir. Gayrimeşgulcülük bunlar. Gayrimeşgulcülük desem ben Ondan de. Ondan sonra efendim inşaat, gayrimeşgul, e, ticaret tabii ki. Ağlıklılar, yani <gülüyor> kobi. Yani tabii ki kimsenin e, şeyinde değiliz ama parasından. Ee, valla o paraları falan, falan, cebine koyduğunuzdan değil. beri valla çok değiştiniz. <gülüyor> Onu da söylemeden edemeyeceğim sevgili dinleyiciler yani ananızda taş yesin yarım beş yesin. Şimdi benim <gülüyor> ben para konsolasyon sihirden gülüyor. Romney'in <ben gülüyor> <para konsolosu gülüyor> Rom Romney üstüne gitmeye başladım. <gülüyor> Ama yani şöyle bir durum var. Obama mı senin arkadaşın olsun Romney mi deseler? Ben Romney'i isterim yani atması adamlar. Obama'dan ne göreceksin sadece? Ege'cim şey. bana inanmaya devam et Ege'cim bana inan ben sana inanıyorum falan diyecek öbürü Ege'cim bir durumu ihtiyacın var mı? Ege'nin arkadaşlarından mı? beklentileri adlı <gülüyor> köşemize, köşemize hoş geldiniz. Burada da Kızım kısmı. sana söylüyorum gelinlerim siz anlayın. Değerli sizi gelinim olarak görüyorum. İyi, Gel ya, <gülüyor> gelinim <kadar> olur musunuz? <gülüyor> Teşekkür ederim konunun kapanması için gereken yaklaşımdır. Modern sabahlar. Modern sabahlar. O demiş ki Sen demiş Alırsan demiş şimdi sıra bende demiş <gülüyor> Biraz siyaset <O> konuşmuş <gülüyor> O da demiş ki Bu demiş şeyler demiş e, boy, boy demiş atlı demiş Ata demiş binmiş demiş Dinozor gelmiş demiş <gülüyor> Evet siyasete Yeterince yer verdiğimize göre buyurun efendim Gündeme dönelim neler oluyor neler Aa. bitiyor Şimdi Obama yeniden Başkan herhalde. Yes, Obama Başkan teşekkür yok ediyoruz peşte. dinleyicilerimize. Fırat Bey'e, Alişan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ne için? Bize her konuda bilgilendiriyor. Mesela Alişan Bey Romney Efendi, Romney Efendi Efendi teşekkürünü etti demiş. Ha. Az önce gerçekleşmiş teşekkür konuşması. Fıkra laf sokma falan filan yok mu ya? Hmm, laf sokma mı? Ha, yani ne bileyim işte. Halkımız gene onu seçti. Amerika'yı suratına benzetecek. <gülüyor> Bir dört senesi kaldı falan demiş. Demokrasi falan lafları edilmemiş mi? Yok. Şey demiş affedersiniz Affedersiniz Sevgili dinleyiciler az Sevgili... önce kafama uçak attı gel. Sevgili dinleyiciler Ben başka bir şey ha, söylemek istemiyorum Uçak rezaleti diyebilirim ben Yemin ediyorum var ya bir de yüzüme baka baka kafama uçak attı ya Ben o kadar kötü uçacağını düşünürüz. Burada katlamış mı? Ege budur. sen bir şey söyleyeyim mi? Bugüne kadar kaç tane uçak yaptın? Kaçı böyle çok havalı uçtu? Ve onun açık kapıdan çıkıp gitmesini nasıl umabilirsin? Sevgili bu, çok sendeki bu el ayak koordinasyonu yok ya. Lach diye kafamı attı ya. Yemin ederim şurada koltuk satacağım. Güvenli ve de çok güzel <gülüyor> izlemeye uygun diye. Vallahi neler zor, yaşanıyor neler? O kadar şekli falan da kötü değil yani. Ben bunun fotoğrafını çekip de bir tıra koymam mı? Ben bunu Daha doğrusu senin yemin kafana ediyorum. gelmemesi lazım. Evet, ben belki... şu anda çekeceğim bunun fotoğrafını. Bakın bir dizayn... Eminim ki bir havacılık mühendisi dinleyicimiz vardır. Hiç anlamayan origami sanatının şeyleri vardır. Üstatları vardır. Bir baksınlar adamın yaptığı uçağa bak. Bak. Kuyruk bölümündeki ağırlığa bak. Arkadaş bu... Tamam çok uçmazdı bak. da kafana da geleceğini işte. düşünüyorum. Ben de Ege'nin e, paniğe kapılmış yüz ifadesini koymaya çalışacağım. Seni kafana çarpan uçaktan sonra adamın yaşadığı paniğe inanamazsın. Ya, o da ama şey oldu hiç beklemiyordu Andık... böyle. Yemin ediyorum kulelere böyle çarpmadı tabii ya. tabii ki Fahir Önç siniri. Yani <gülüyor> fahir Sevgili dinleyiciler e, yarından itibaren beş stüdyolarında Bir de C stüdyosu, iki sandalyemiz var. Bu iki sandalyemizi satıyoruz. Veya A stüdyosunu ikiye bölelim isterseniz. Güven istiyorsanız. A1, A A2 diyor. Ortadan. Neyse ya niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Gündemi değiştiriyorsunuz. Ben bu tarafta ya. da sigara satarım. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> evet, çıplakken aynada tüm vücuduma bakarım ben de bakarım ben bakamıyorum sırayla <gülüyor> Hayır, söylemek şey... yerine bu açıklamayı <gülüyor> kim yapmış bana onu söyleyin valla ben yapma, yapmış da olabilirim yani oktay kusura bakma yani çünkü böyle bazen soruyorlar çıplakken ne yapıyorsunuz aynaya kaçsın falan ama kendime bakmışımdır demiş olabilirim yani benim yani yıllardır yaşadığım sıkıntı Vücuduna Evdeki bütün olmama. aynalar benim gerdanlığım yani gerdanlık takıyor olsam hep onları kontrol edebileceğim seviyede. Yüzümü hiç görmüyorum şey gibi vitrin gibi yani kıyafet var kafa yok. Aa, sizin evde genel bir şey klasmanı var doğru ya belli bir seviyenin. Aynalar hep benim şeyimi gerdanlığımı gösteriyor. Kolye de kullanmıyorum takı da takmıyorum yani hiç öyle bir şeyim yok. Ne, ne yapıyorsun böyle bir dizlerin üzerine kıvılıp Allah Allah. O da iyi. Gerçi bizim evde de annem yıllarca bu şeyi söyledi. Bizim evde de ee... ha, herkes annen göremiyordu kendine. Vallahi göremiyordu. Kadıncılar. Tek topuz yaptığımda tepesini görüyorum. <gülüyor> abi demek ki işte eşit olmak bizde hiç öyle bir şey i̇şte yok. Bir demokrasi. Biz ortaya mı astık? Nedir yani? Hiç böyle bir sıkıntı var Abi boyayın. Ya da kolay. ayna büyük galiba. Yani ayna büyük. Yeterince büyük aynayla ya, her şeyi görebilir. Aynayı büyüt. Sistem üzerine tartışmalar hiç gerek yok. Ne var diye. Çıplakken aynada tüm vücuduma boy aynasıyla bakmış büyük ihtimalle. Ben bir tek gerdanlığıma bakarım. <gülüyor> Gerisine karışmam. Söyler geçerim. Evet. <gülüyor> Kim demiş bunu? Kim demiş? Oktay kadın ee, mı? Ertuğrul Özkök demiş. Dün önceki gün televizyonda mı söylemiş bunu? Televizyonda mı söylemiş? O siyaset mi konuşuyormuş? Neymiş? Televizyonda söylemiş. Ee, ne demiş o? Ha, şeyin programı vardı ya o da bitti galiba değil mi? İzle, ünlü işletmeci İzzet Çapa. Ha evet. En de eski televizyoncuyum diyecek artık. Çünkü e, Sky Türk 360'da yaptığı program galiba kalktı yayından. Fandış galiba. galiba. Olabilir, olabilir, olabilir. O şeyde Mesut Yer'le karşı karşıya geliyorlardı. Aynı dakikalarda yapıyorlardı programlarını. Hmm. <gülüyor> ya, <fay> <gülüyor> evet, tamam. <gülüyor> Ertuğrul Özgür katılmış. Böyle bir açıklaması var. Yıllar önce para sorunu yaşadım. Fransız'da... Para sorunu yıllar önce dedi. 50 yıl önce falan herhalde. Bakayım. Evet. Ondan sonra başka... Artık gazete... Başka da bir şey yok ya. Başka da değil yani Geç. Oktay ne olacak? Geçiniz. Başarının sırrı nerede? Başarının sırrı. Başarının sırrı. Aynı karşısında çıplak vücut izlemenin de ne faydası var insan? Hani saçına bak tamam düzeltirsin de vücudunu şey yapınca hemen değiştirilmiyor. Ya müdahale şey. etme gereği duyuyorsun işte oraların buraların çıkmış. var ne yapıyor? İçime çekeyim başka bir şey yok. İçine çekmeyeceksin canım orada ben dukan diyetine mi girerim? Yoksa ilkel insan diyetine mi girerim? Bir de öyle şey vardı ya mağara adamı mağara diye Mağara adamı diye. Çok sağlıklı yaşıyordu ya mağara adamları. 30'unda gidiyordu Ol, hepsi. 15 yıl, 20 yıl yaşıyorlardı. Bayağı iyiydi yani. Ee, orada bakacaksın müdahale edeceksin. Nerelerine müdahale etmen gerektiğini oradan öğreniyorsun. Bakıyorsun mesela basenlerin genişlenişti. Basenlerin genişlenişti. Hop mağara adamı. Ne yapıyorsun? Hadi, mağara adamı diye. Ya da bakıyorsun kendine. Çünkü mağara adamının ya yani. Bir şey soracağım. <gülüyor> Söyle canım. Ee, Söyleye şimdi, geç. Aynen. <gülüyor> Söyleyip geçeceğim. geçeceğim. Ee, ayna karşısındayla hiç alakası yoktu. Mesela evet sipariş istediniz ya. Evet. Ee, verdiniz böyle bir torbanın içinde geldi tamam. Evet. Mı? Onu niye ağzını o kadar düğümlüyorlar? Ona gıcık oluyorlar. Niye oldu? Ben şimdi söyleyeceğim sana bak soracağım soruları. Yok abi. Onayla onu parçalıyorsun sonra o içinden çıkanları alacak yer bulamıyorsun. Doğru. O da biz tabii sıkıntı da. Benimki bir soru. Şöyle ki. Şimdi açıyorsun mesela. <gülüyor> sıkıntılar ve sorular köşemize hoş geldin. <gülüyor> ya abi, o zaman. O gelen, o gelen e, güzel arkadaş getiren. Arkadaşım gidiyor ya, hı hı. parasını veriyorsun. Ondan sonra el, verelim verelim veriyorsun, Tamam ve açıyorsun abi seni söylediğinden başka bir şeyler gelmiş mesela. Tamam evet. Mı? Sonra bir ilk başta Yok tamam. daha kalite bir şey söylediyse ben çok mutlu oluyorum. Kalite değil ya mesela soğansız diyorsun soğanlı gelmiş. Ha tamam ben mesela şey söyledin. Mesela yani atıyorum kıymalı söyledin içinden kıymalı kaşarlı çıktı. Daha kalite bir şey. Şu adamın elinden alır mısınız ya daha koltukları satmadan böyle kağıt kürekle oynama ya bırak. Ne gececiğim şeyindeki bütün eteğindeki bütün taşları dökme şimdi. Allah Allah duvara tüf tüf atıyor ya. Külah yaptı şimdi öbürünü neyse abisi canı sıkılıyor, evet. oyalansın. Uçak konusunda başarısız olabilirim ama rokette iyiyim. Onu da Twitter'a koy. Twitter'a bunu da koyun. Söyler geçerim. Buyurun dinliyorum Oktay kadar Tamam soğanlı demedin soğanla. Tamam, mesela yani yanlış geldi yani. Tamam sonuçta. Ondan sonra mesela. Ee... Telefon ediyorsun sinirle. Evet. Oradaki hanımefendiye söylüyorsun. Evet. O hanımefendi diyor ki biz size tatlı gönderiyoruz. Hemen gönderiyoruz. Ne tatlısı ya? Soğansız Vallahi bana baklava ya istiyorum. Yok. Soğansız bir şey istiyorum tamam, Yani soğansız dürüm istenin. Sen soslu. Çünkü yemiyor mesela. Sen değil ama mesela sen soğansız istemiş. Tamam. Biri var misafir. Şimdi o geliyor ya. Evet. O gelinceye kadar. Onu kemirir miyim mi? O soğanlı olanı hmm. yememek mi lazım? Diğer kişiler tarafından yenilmemesi yani mi lazım? Ve iade edilmesi lazım mı onun? Onun şeyine... Kuralı. mi? Mesela istemeden vermek mi lazım onu? Yoksa... adamı çünkü sonuçta yenisini getirdiğine göre... Için, evet yenisini getirdiğine göre aynen iade mi etmen lazım? Şey gibi mağdur olduğun için senden onu istememeli mi? Şey gibi mi düşünmek lazım diyorsun? Kaza kaldın, defolu çıktı. nasıl onu götürüp yenisini al diyorsan yemekte de öyle mi olmalı? Diyorsun? Evet yemekte de yani bir taraf öyle diyor bir yem tarafta yem diğerleri yemek yerken mesela grup olarak yemeği istedin. Biz onu yedik geldik. mi diyeceksin Oktay? Parasını ödedikten sonra sorun yok. İki, i̇ki kere mi para ödeyeceksin o zaman? Mükerrer para ödemeye geliyor. Ya onu yedin Bence adam? orada kilit noktadaki adam şey. Servisi paketçi yapan adam. Mi? Paketçi. Çünkü paketçi de belki şey diyor. Aa yanlış sipariş şey varmış iyi bari bana da yiyecek bir şey çıktı diye. Paketçi. Düşünüyordur belki. Hı. Paketçi orada şey hayaliyle geliyor olabilir eve ben de onu yerim şu an ki ben diyor o zaman paketçi ise o, o yiyorsa o zaman hiç verilmemesi lazım değil mi paketçiye bence bahşiş vererek biz onu yememiş bulunuz zaten bahşiş yemiş yemiş şey böyle yapacağız. durumda zaten o açan hanımefendi sana güzel bir tatlı göndererek senin gönlünü alacaktır yok <gülüyor> sen tatlı yok Sen habire tatlı vallahi yemiyor ben sizi güzel bir tatlı gönderiyim <gülüyor> sen şey diyorsun ama değil mi büyük ihtimalle faire şey diyor da ondan tatlı bana çünkü o... iki kere tatlı şey göndererek hani... beni susturmayı başardılar e çünkü şey diyorsun büyük ihtimalle sen ilk... yani Neyse, yanlış önemli... gelmiş daha yani lütfen hani bu sorun değil ama lütfen dikkat edin bu ikinci oluyor. Bir tatlı gönderimi Peki efendim. Valla öyle oluyor. Böyle bağlanıyor. Valla öyle bağlanıyor. Ama sen yemeyeceğim bir şey Ama şimdi düşün. içinden soğanı ayıklaması kolay Oktay nasıl şimdi. Nasıl kolay olur mu doğranmış soğan? Doğranmış soğanı ayıklamak? Bir ömre bedel. Yani zor ya. Ege bak. Bak sevgi denizler duyuyorsunuz değil mi tüf tüf sesini? Ama nasıl güzel gitti? Çok güzel gitti Egeciğim. Valla şu radyo tü resmindeki Oktay Demirci'yi vurdu. Hadi ya. Vallahi o derece. Hem de buradan. İdeolojik hareketler adlı evet. köşemize hoş geldiniz. Ne bu arada, he, bu e, arada mu arada derken dinleyicilerimizin saatinde... saçma sapan istekleri bölümü yapılmıyor <gülüyor> ne zamandır. Yine Fahir'den isteklerde bulunabilir miyiz diye Fırat Bey'in e, tweet'i buyursun, var. Buyursun, buyursun. Tweet'ini tweet'iyle bize. Bunu sormanız bile hata. Her an buna hazırız ve ne hazırız demiş. Ya ben son son saatte bu bu haberin başlığını verip hemen ayrılalım mı? Söyler, söyler, söyler. Memelerimle dikkatlerini dağıtıyorum. Teşekkürler. Herkes düşünsün kim olabilir? Kim olabilir kimin ya? dikkati olabilir. Kim olabilir? Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Neşmenize neşme katmaya ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> evet dediğiniz o duyar gibiyim. Telefonumuz 213 30 sevgi dinleyiciler 404. Radyo'da özel gösteriminde mükemmel plan. Franz Witt ise Dave Franz benim niye bu aralar konuşmam şey? İşte bu sabahtan beri <gülüyor> hoca bile giren o para Vallahi yemin ediyorum tüm ayarlarını bozdu. <gülüyor> Delirdi ya deli gibi bir şey oldu. Sabahtan beri ben kaç yıldır görmedim şey. Uçak yapıp atmalar, tüf tüflerle şey yapmalar. Enerji doldu enerji, enerji. Nereye akıtacağını şaşırdı. Ha, enerji ayrı da benim bu aralar. Ya, oğlum bizim... bırak o kağıtla vallahi bak kızacağım şimdi. Dil sürçmelerim arttı biraz. Biliyorsunuz bir ara ben şey diye gelmiştim size. Benim ıhlarım biraz ıh diye çıkıyor falan diye gelmiştim. Hı hı, o dönemde öyle bir sıkıntım vardı. Şimdi de dilim sürçüyor. Hep sıkıntılarım var senin ya. Ne Sıkıntılar mı? ve sorular diye bir köşem evet. olmamasına rağmen. Evet. Neyse sevgili evet, misal. Siz kendi sıkıntılarımı boğmak istemiyorum. Mükemmel plan French with skills. <gülüyor> ben şimdi güzel <gider> onu yatarırım. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler çok özür dileriz. 7 Kasım 2012 Çarşamba. Maaş günü değil şey değil. Şey değil. Bu para nereden geldi? Vallahi moderatörlük parasının böyle olduğunu bileydim. Ya. Önceden girerdim bu moderatörlük işine. <gülüyor> ee, neyse. Vallahi ama yani şimdi o paralarda da göz olduğunu bir kez daha hatırlatır. Evet, o paradan gördüm. yani e, gip ayıma düşenin. Ben zaten hanımefendiye baktım fayda yok mu diyor. Yani ben de hanımefendiye baktım yok mu diye. İki zarfla geldi çünkü. Evet, neyse canım. Bilime kültüre faydadan bir şey olması havadan bir gelir olması yani bilimden daha doğrusu gelir <gülüyor> olması hoşumuza gitti sabah sabah ama dinleyicilerimize de bir havadan bilet bu arada Washington'da da yasallaşmış ne oluyor ya Amerika başkan seçilecek dedik neler olmuş neler Wisconsin'de bir e, ilk, ilk defa Eşcinsel senatör seçilmiş, Hı -hı. Daha doğrusu ilk defa bir senatör eşcinsel olarak girdi. E Maryland'de eşcinsel evliliği. Eşcinsel senatör niye bu kadar boş... abartılıyor? Yani şey mi? Seçim kampanyasında açık açık ben eşcinselim falan e, mı demiş o... yoksa seçildikten sonra ha ha değil mi? biz bunu bu böyle mi demişler yani? Yok. Adamın tek espiris eşcinsel olması mı? Beni setin beni setin diye mi Yani yok tek espiris o değildir tabii canım. Bunu da bir espri olarak sunmuyordur herhalde de ama. Açık yani eşcinsel e, bunu da. evet izlemiyordur sonuç olarak. Bu da bir e, ilk olduğu için bu anlamda bir haber değil var. Washington ve Colorado'da da mesela Mariana yasallaştı. Washington'da da yasallaşmış. Washington, Bayağı, o... Vergisini falan verip 21 yaşın üstündeyse alabiliyorsun. Rahat rahat iyi, yapıştırıp, yapıştırıp <gülüyor> takılıyoruz demiş Obama. Böyle bir, bir şey oldu yani. Balkon konuşmasında bunlara da değinilsin Balkon konuşmasında zaten ara ara Obama şey demiş. Beyler bekleme yapmayalım, kompetan olmayalım demiş. Kompetanlık yapmayayım diye bağırmış. Kimse anlamamış ne olduğunu. Biz Neyse. de anlamadık. Biz de dedik ama ne dediğimizi bilmiyoruz, bilmiyoruz evet. Evet sevgili dinleyiciler, RadyoTR'nin 94. özel gösterimi Mükemmel Plant. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kendimi tekrar etmeye başladım bu aralar ama... ...Mükemmel Plan, Frens ve Skiz'e davetiye Tamam veriyoruz. vereceğiz, vereceğiz onu, vereceğiz. Telefonumuz 210-30-30. Daha önce canlı yayında hiç gerçekleştirmediğimiz bir şeyi gerçekleştireceğiz. Soruyu soracağız ve düşünmeniz için size e, bir fırsat vereceğiz. Evet. Ama... E, ben, canlı yayında sorular yani. Yani ben dinleyicilerimizin çok iyi değerlendiremeyeceğini düşünüyorum. Niye Çünkü, abi? Çünkü... E, Verdiğimiz fırsatta güzel bir şarkı var onları bekleyen. Eğer şarkıya dalarlarsa bu maalesef, fırsatı değerlendirememiz olacaklar. Lütfen bilmişsin. Tamam sorumuzu soralım o zaman. Arabanızda Arabanızın her gün... ne her gün ne? Ama şimdi arabası olanlar mı sadece biz arayacak? Arabası olan veya zamanında arabası olmuş olan. Şöyle diyelim yanınızda diyelim. Yani, yani. arabası olan bagajında taşıyordur. Arabası olmayan çantasında çantada da çok taşınıyor bu tip gereksiz şeyler oradan oraya dolaştırılıyor. Yanınızda yük olarak taşıdığınız gereksiz şeyler. Arabada olur, çantada olur, cebinizde olur. Bagajda olur, olur, bagaj, bagaj. Ve bunu şey yapmam lazım falan dediğiniz şeyler, onu oraya bırakacağım falan denk geldiğinde bırakacağım dediğiniz şeyler olabilir. Efendim Bu bana bir yerde lazım olur ki diye yanınızda hep tuttuğunuz bir şey olabilir. Evde yer bulamadığınız için arabada tuttuğunuz bir şey. Bir ara çok lüzumlu olduğuna inanarak yanınıza aldınız. Sonra da bir türlü çıkarmayı akıl edemediğiniz şeyler olabilir. O bir süre sonra da çıkmıyor zaten galiba ya. Yerleştir. Yani, artık şey oluyor yani olmasa bir dengeler bozuluyor alt üst olacak. Vallahi ben duruyor ya. yani. Ben, benim bagajda çıtalar duruyor. Çıtalar mı? Çıtalara gelesin ya. O şey çıtaları. Ben domates fidesi için çıta almıştım. O çıtaları şimdi atamıyorum yani çıta atılır mı? Hiç ama var. çok Ayrıca. güzel bir şey. Çıtayı da atsan nereye atacaksın? Fahir, ya atılmasın. Yazık, ya, yazık günah. Vallahi yazık o günah yani. O şekilde kullanılır yani. Hadi son bir telefon varmış. Son, son bir, bir, telefon bir telefon mu? İlk alırım. telefon olabilir mi? İlk telefon o son telefon gibi alırım ben. Günaydın efendim. Nasıl günaydın? Hadi günaydın. Efendim. Kimle görüşüyoruz? Merhaba Gamze. Ben nasılsınız? İyiyiz Gamze Hanım. Siz Sağ olun nasılsınız? Gamze Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, yıllar önce dönemim olmuştu ama ilk defa yerinize katıldım. Daha ne önce tabibiz. hep düşüp duruyordum çünkü hatta. Şansımı hemen değerlendireyim dedim. Buyurun. Ben e, şansımı şemsiyeden yana kullanıyorum. Çantaların içinde anlamsız yere her yere götürürüz ve yağmur yağdığında yanımızda olmaz. Yine ıslanırız. Siz taşıyor musunuz şemsiye? Valla acil durumlar için şemsiye küçük boy çantaya batıma taşımakta fayda var diye düşünüyorum ama hani e, genelde ağırlığına muzdarip olup işe yaradığını hiç görmediğim için Aman canım Atma, bir damlacık ilkele. şeyin ağırlığı ne olacak? Aşk olsun Gamze Hanım. Öyle deme Fahir de çantan... ya cüzdandan daha ağır bir şey şemsiye yani. Kesinlikle bence de. Peki küçük mü böyle taşıdığınız şemsiye Gamze Hanım? Tabii tabii yani hani bir ıı, avuç açtığında işte 20 santim falan kadar bir şey. Seviyor musunuz şemsiyenizi rengini, tipini, modelini falan? Yok yok hiç öyle şey değil hani yalnız eşlevsellik açısından. Şehirciliksel özellikleri benim ilgisi cezbetmiyor. Yani. Öyle bir şey yok ki, sadece ıslanmayayım diye taşıyorsunuz. A Aynen öyle. İlk şemsiye diyor yazık. Vallahi şemsiye de zor şey ya. İyi taşıyorsunuz vallahi Hiç yani. Taşıyorsunuz. İyi, vallahi kolay gelsin. Vallahi takdirleri topladınız canım. De... yani bayağı iyi. Bayağı iyi taşıyorsunuz onu. Torpido da var bir tane şemsiye. Arabada. Hı -hı. Hmm. Aa, benim arabada iki tane şey yağmurluğu var. Bu konserlerde giyilen yağmurluk var ya. İhtiyacınız varsa onu da güzel. Şeffaf. Şeffaf yağmurluk. Teşekkür, teşekkür ediyoruz Gamze Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Balkoca beyaz baret ve reflektör reflektörlü yelek demiş mesela. Ne kadar güzel. Kazı çalışmaları tabii oluyor. Gecenin bir vakti. Doğru, ne kalın. yapacak adam? Reflektörlü yeleğini giyer. Kazı işiyle uğraşıyor. Başka mesela e, Mine Hanım mı bu? Ee, Ama benim içimine, şey mi? Uğraş... Evet çıkarmaya müşerdiğim patates çuvalı var bagajda sayılır mı demiş. Vallahi benim de Söyle. bir hafta unuttum turşu var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ümit Benesli. Ümit Hanım. Ümit Hanım hoş geldiniz evinimize. Evet, hoş buldum. Benim arabada taşıdığım şey çöp. Çöp taşıyorum arabada. Çöp mü? Nasıl bu evet. geri dönüşüm çöplerinden mi? Geri dönüşüm değişti. Bayağı. <gülüyor> bir şekilde. Arabada artık bunlar geri dönüşsün istiyorum ben. Mama götüreceğinizde mesela benim arabamda dursun mu diyorsunuz bunu? Ya bir türlü fırsatım yok. Ee, sabah okula gidiyorum, gece işe gidiyorum. O yüzden arabada yiyip içiyorum. Köpreyi <gülüyor> de dışarı atmak istemiyorum. Bir yerde biriktiriyorum, atarım bunu diyorum. Ondan sonra hadi diyorum buna bir poşet yapayım ben diyorum. Bunlar çok kötü duruyor diyorum. Şimdi 3-4 gündür bir poşetle artık o poşetle oldu yanında süt kutusu. E, su şişesi yine doldu yani. Peki söyler geçerim diyorsunuz. <gülüyor> Çok sağ olun, efendim. A, araba çöpü ama hakikaten öyle. <gülüyor> o arabanın koltuğun yanındaki gözlere falan koyuluyor. Kapıdaki gözlere ilk önce Yok, koyuluyor göz, falan. Gözlerden, gözlerden topladım. Yani gözlerden yani... toplayıp torbaladınız. Arkada mı <gülüyor> duruyor peki Ümit Hanım? Arka... Nerede Hayır duruyor? tek başıma gidip geldiğim için her yere. Ön o tarafta ön taraf sürüyorum hatta şey... gece eve geldiğim <gülüyor> zaman toparlayıp böyle komşunun yanlarına koymamaya çalışıyorum görürler diyorum bunu <gülüyor> ay kadına bak arabasında çöp taşıyor diye <gülüyor> bir şey söyle ab kokmuyor mu bu tanım Yok hayır şey işte süt kutusu. E süt kokar onun içinde azıcık e, süt kutusu. Ekşi ekşi bir tatlı bir kokusu vardır arabanın. Valla arabanız ayak kokuyordur ben ya, size Ya bilmiyorum. Ümit Hanım'ın <gülüyor> arabasının içinde Ümit Hanım'ın çöpü kendisine kokar mı ya? Kokmaz o, artık yani. İnsanın çöpü kendisine şey gibidir, kokmaz yani oktay doğru Düşünsene yaşanmışlık var orada şey var yani. E, ya yani bence de çok artık ben <gülüyor> bir bağ kurmaya başlayacağım çöpleri. <gülüyor> Yakında atamamaya başlayacağım gerçekten atamayacağım ama. Bir de çöpler kaldırıldığı için Ankara'da hani böyle geçerken gezerken evet, o çöp göreyim de durayım deme diyorum. O de, zaman atamıyorum. Ümit Hanım bayağıdır atmıyorsunuz o çöpler kaldırıldı <gülüyor> dediğiniz her. Çünkü bir 10 sene falan oldu bir de onların kaldırılımı. Yani <gülüyor> baya... Yok şimdi aynı zamanda da şey hamilerim Ondan süttür bilmem nedir. Kuru yemiştir. Onları yemek zorundayım. Kuru yemiş falan onları diyorsunuz, yiyorum diyorsunuz. Ay, ne güzel. Evet yiyorum ama <gülüyor> izler <Ben> çöplerin birikiyor. <gülüyor> Kaç aylık oldu hanımefendi? Üç aylık oldu. Üç aylık oldu. Yarın öbür evet. gün evde bezleri de sağa sona bildi. İstihazı. Lütfen. lütfen. Valla ben ondan korktum. Yaşlılığınızda falan böyle Ay şimdi çocuk kucağımda uyudu ben kalkmayayım. Bunu da onun yanına atayım ayağımla iteleyim sonra toptan Ya olsun ben ona da razıyım. Eve çıkacaksınız değil mi bebek olduktan sonra Ümit Hanım? Arabada yaşamaya devam etmeyeceksin. <gülüyor> evet, evet, evet, Eve çıkacaksınız evet, tamam. Ondan sonra ücretsiz hiznimi alıp evde yaşayacağım. Niye ne güzel böyle çöplerden küçük bir yatak üstüne pembe bir örtü. <gülüyor> Oğlan mı kız mı belli mi? Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha belli olur mu aşk olsun. Daha belli değil. değil, değil daha. <gülüyor> Sa Ama sağlıklı da olsun Olsun da yani. Ya. <gülüyor> efendim çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. <gülüyor> Hayır, reklama girmemiz lazım. Dur almak? bir dakika. iki tane tweetimiz var hemen onun. Evet Burak ya. Bey golf topu, baby late ve 1969 Macar parası demiş. Macar, macar, macar parası mı? Ne listesi <gülüyor> olduğunu da, ucuk, bay, macar dinleyicilerimize bırakıyoruz. Ve Çağrı Bey. Tamam. Son Peki, telefonu tamam. alın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Zeynep Hanım. Zeynep Hanım dinliyoruz buyurun. Ee, Sadece söyleyeyim mi kısa vaktim var galiba. Benim aramada... Bayağı Pardon efendim enteresan. sizin az vaktiniz Aynen. var Bizim de az vaktimiz var Reklama girmedik bizde. Tamam peki çok hızlı söylüyorum o zaman koşarak Arabada benim mangal var ya bagajda Mangal mı? Mangal <gülüyor> Her an pikniğe <titneye> girebilirim umuduyla <gülüyor> darbuka, darbuka ve topta da var mı peki? <gülüyor> Tam mangal top setimi Top da top indi <gülüyor> Yalnız mangal olması enteresan değil Bence onu yakmak için bulamazsam diye Kömür ve çalı çırpı da var o da bir var. Mangal, mangal sıfır mı Zeynep hanım, yoksa kullanılmış mı? E, Şimdi işte iki kere kullanılmış. Kullanılmış. Sonra yanar halde bagajı, <gülüyor> bagajı <gülüyor> söndürürüm. Peki siz kendiniz mi yakıyorsunuz yoksa birisi için mi taşıyorsunuz mangalını? Yani kendim çok becerikli değilim, mesela de, birilerine diye böyle ben Birilerine mangal ettirmeye mi çalışıyorsunuz? Bunu açık açık da söylüyor musunuz? <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Mesela öyle... erkek arkadaşınız, kocanız falan var mı? Var var. Var var. Onlara var. mı iteliyorsunuz? Ya onlara ya. dediğim ona mı iteliyorsunuz? <gülüyor> Sanki bir ayrı erkek arkadaşınız var bir de, de kocanız varmış gibi öyle bir şey anlam çıktı da o yüzden. Ekberi kocam alıyor mangalı teminim yok. <gülüyor> Ay ne güzelmiş. Peki çok efendim teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Vallahi Afiyet teşekkür olsun ederim. şimdiden fazla şey yapmayın ama güzel mangal yapmadan önce telini falan Nasıl güzel temizleyin. kış da geldi çıkaracaksınız bu ara çıkaracaksınız. Daha Hadi güzel bu. olur işte. Daha güzel karda çırpıda ya. ya. Kış pikniği of çok güzel olur çalı çırpı da güzel yanar yazdan kalan çalı çırpı. Oh. Et seviyor musunuz hanımefendi? Et, ne yapıyorlar? Et, et. Et seviyor et, musunuz? Et, et sevinmez mi? Ne kadar güzel, <gülüyor> ne kadar açık söyleniriz. Peki efendim, çok teşekkürler. <gülüyor> Görüşmek tamam. üzere. Hakikaten, kalan kalan <gülüyor> zeyip, Hoşçakalın. İyi günler Zeynep Hanım, Mangalın mangalcının dostu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Azıcık reklam sonra sizin telefonlarınız, arabanızda, yanınızda gereksizle taşıyorsunuz. Tweetler, gereksiz ne tweetler akıyor tweetler. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tübrası Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 94. Radyo Tübrası Özel Gösterimi. Mükemmel plan. Fresh biskiz için davet sizleri bekliyor. <gülüyor> Sorumuz yanınızda, arabanızda, çantanızda taşıdığınız gereksiz şeyler. Telefonumuz 210 -30, 30 Twitter adresimiz etmodern sabahlar. Akıyor akıyor Twitter. Hemen bakalım mı? Ozan Kayadan. Battaniye, portatif sandalye, mat ve benzeri şenlik ekipmanı. E o zaman hanefilerle az önce konuştuğumuz hanefilerle bulursalar e, mangal sizden, batarya benden eti kim alacak diye eti de adam... diğer hanefim <gülüyor> o çöplerden çıkar. O Ankara'da taraf. çok kullandığım İstanbul'da hiç ihtiyaç duymadığım buz çözücü sprey ve kar kürüyici hala duruyor bagajda bir köşede demiş Çağrı Bey. Günaydın efendim. Good morning. Good morning. Kimle görüşüyoruz? Onur ben. Onur bey hoş geldiniz. Neler Hayır, var ben. yanınızda? Valla siz söyleyince arabaya baktım bir tane tripio anahtarlığım var bu Star Kripyo var ya Star Wars'taki robot. <gülüyor> ha, Küçük. Ha. Onun bir anahtarlığı var yalnız onu biri unutmuş arabada. Ben de binince herhalde görür diye hala bırakıyorum yani olduğu yerde. Öyle sahibini mi arıyorsunuz? Yani aramıyorum da aslında. Siz... Bindiğinde görür ya, herhalde. Onur Bey'in arabası da bizim ıı, Gagan'ın kasası gibi. Kasası. Yani orada böyle garip şeyler var ya içinde duruyor. <gülüyor> Bizde mesela küpe var, yüzsük var. Efendime söyleyeyim. Araba anahtarı var hala sahibini bulamamış. <gülüyor> Vallahi, Vallahi biz de onu söyleyelim ya bir tane marka vermeyelim şimdi. Oradan gelirler falanlar filanlar. Bir tane araba anahtarı var ama gelmez artık. Gelmez artık biz de onu ne yapalım? İki hafta oldu yani. Onur Bey başka ne var? Ee, bagajda bir tane tavla var. Araba sağa sola gitti. Pizaharlar oynuyor falan. <gülüyor> <gülüyor> ama kapak <gülüyor> açılması sorun yok yani. Kapak açılması mıknatıslı. tavlayı yalnız onu hani gereksiz olarak görmüyorum. Çünkü gördüğüm yerde koltukların altına veri veri veriyorum. Yani... Hemen onu veriyorum yani. Oynayı veri veri, veri, veri, veri. Aynen aynen. Good morning istedi. Veri veriyorum. Veri sonra verirdi. <gülüyor> yani onun anlamadım. dışında bir de halı sahaya kablaları var. Ne olur ne olmaz herhangi bir yerden. Heran her an, an, şey olabilir her ya, ya vallahi sonu. Aynen gelişine vurayım diye. <gülüyor> Orada da diyorsunuz gelişine vururum diyorsunuz. Oyyla geçelim diyorsunuz. Vallahi şu anda konuşmanızın özeti Good morning koltuk altlarını tavlayı veri veri veriyorum. Halı sahayı depiyorum. Vuru vuru veriyorum diyor. Hayatı dolu dolu yaşıyorsunuz. Gördüğümüz kadarıyla. Şortman yok mu? Shortman. Yok ben zaten yani o konuda çok sıkıntı yaşamıyorum. Yeter ki top olsun oynayalım hesabı. Ya, bak, ya Baksır'ı ile oynuyor Onur Bey aynen. ya da pantolonu. Onur Bey'in Baksır'ı güzeldir. <gülüyor> Peki ya. Efendim. Teşekkür ederiz efendim. Aa, siyasi boyuta ya. geçiyordu. Şey. Evet ya ben Onur Bey'e boxer mı giyiyorsunuz diye soracaktım. Çünkü boxer sanki adımı şey yaptık metozori olarak boxer giyiyormuş durumuna düşürdük. Bak Anna Hanım'ın iğne iplik varmış çantasında yıllardır hiç kullanmadım demiş. Olma onun işte ihtiyacı Rambo olduğunda. Al, Rambo bıçağı alsın o zaman. <gülüyor> Daha kolay. Günaydın efendim. Hayır, merhaba. Merhaba efendi. yayına bir asalet katma ihtiyacı duyup aradınız bizi galiba. <gülüyor> evet. Bir nezihlik akıyor her taraftan. bizi söyleyin hemen 5 puan yükselsin yayınımız. Hilal. Ya Hilal, Hilal Hanım. Hanım. Şurada olur. 15 puan yükseldi. <gülüyor> Neredesin Silal Hanım şu anda? Şirketteyim şu an çalışıyorum. Şirket dedi 500 ile benden Şirket anladım ben de. Şevket, Aha Şevket değil. Şevket değil, değil şu <gülüyor> Nasıl gidiyor? Şevket nasıl? <gülüyor> i̇yi iyi selam var size. Herkesin haberi var mı bu Şevket'ten? Evet herkes biliyor. Mutluluklar diyoruz. Her gün sabah çıkarken kocama diyorum ki ben Şevket'e <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> ne kadar güzel bir kocanız var. Evet. Ya. Hilal Hanım dinliyoruz sizi. Arabanız mı var sizin? Evet, araba, araba, araba sizin mi Ş Şevketin mi? Şevketin mi? Yok, benim. Şevket <gülüyor> arabası. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en iyi arabası Şevket arabasıdır. <gülüyor> yok yok benim arabam. Araba mı araba da, da benim? Bir ee, tane açılır kapıda bu balıkçı sandalyelerinden bir tane onların üstüne açmak için kocaman bir şemsiye var. İki Açayım, tane sandalye bir tane şemsiye, şemsiye mi? mi? Evet. Ya herkes öyle. ne kadar affedersiniz. Sefa son... düşkünüymüş ya vallahi mangallar. En son plaja gidilmiş anladığım kadarıyla. Allah. Evet en son plaja gitmek için Haziran ayında almıştım. Haziran'dan beri gidiyor. Pardon Batı ha aferin nerede mi? plaja gidiyordunuz? Hayır, yok tatile giderken almıştım. Tatile bir giderken. Geze geze dolaşacaktık sayede şeridinde. O dönemde kullandık hatta Kapıkulu plajında kullandık. Muhteşem bir yer tavsiye ediyorum mutlaka gidin. Peki efendim. Nereyi tavsiye var. ettiğinizi tam anlaşılmadı ama. Şevket. Kapı... Şevket <gülüyor> Şevket'in yeri. <gülüyor> Şevket'in yeri diye bir yer varmış Kapıkulu şeyinde orada. <gülüyor> efendim, teşekkür ederiz. çok teşekkür Sağ olun teşekkürler. Reklamınızı da yaptınız yani. <gülüyor> yani. Teşekkür ederiz sağ olun. <gülüyor> Valla araya bir sürü şey dedi. Eski Arap arabamda badminton seti vardı. Eski var Arap demiş. mı? <gülüyor> Eski Araplarda badminton vardı. <gülüyor> Sinan Bey öyle demiş. Haluk Bey çorap oluyor yanımda. Bir de zamazingo işte. Lazım oluyor. Ansızın demiş. Z zamazingo derken? Siyasi şeye geçti. Anlar, Siyasiye Anlarsınız gider. demiş. Anlarsınız <gülüyor> ya. Anlarsınız. <gülüyor> ne demek. o ya ben anlamadım. Halı ayakkabısı işte Oktay. Nerede hemen vuru vuru veriyorum diyor işte. Günaydın efendim. Ansızın demiş. Merhaba. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Aylin. Aylin Hanım niye çirkin geliyor sesiniz? bu Çünkü aletlerden mi mikrofonla konuşuyorsunuz? mı konuşuyorsunuz? Ee, evet ne yazık ki. Arabadayım şu an. Tamam yani hiç çıkarmayın alalım. onu. Hemen alalım cevabı sizden. Ee, birazcık e, fazla şey söyleyeceğim. Mesela hemen yanımda e, bir rulo tuvalet kağıdı var. Hı hı. E, onun yanında bir rulo e, kolibandı var. Ne yapıyorsunuz Araba... siz sapık gibi böyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Toptancılara mı gidiyorsunuz? rulo <gülüyor> <gülüyor> mı <gülüyor> <gülüyor> ya benim iki kızlarım var. Evet. Ee, Onların ellerini <gülüyor> mi bantlıyorsunuz? <gülüyor> Yolda rahat durmayınca falan. Yok hayır. Ee, rulo, bir rulo tuvalet kağıdı. Ee, çocuk küçükken arabaya girdi. Daha sonra çok gerekli bir şey olduğunu fark ettim. Arabadan hiç ayırmıyorum. Her işe yarıyor. Böyle, evet. Ama tuvaletlerde olur yani böyle rulo takılan yer. Öyle kapı koluna falan öyle bir şey taktınız mı ekipma? Oradan pırırırt Yok. diye çekiyorsunuz. <gülüyor> hayır hayır. Ee, o böyle elimi attığım zaman hemen alabileceğim en yakın yerde duruyor. <gülüyor> vites kolunda yani. Vites kolunda geçirin onu. <gülüyor> vites kolun hemen altında. Kocaman Aynadan da kolibandı sallanıyor. Ne ka kaç yaşında kızlarınız? Aylin Hanım? buçuk, 4 buçuk. Aynı rulot tuvalet kağıdı mı peki doğduktan beri kullanıyor yoksa marka değişti altında? mi? Bu kaçıncı. bu kaçıncı? Ya, kaçıncı. Çok eskittik. Kullandınız. Vallahi bravo. Başka hemen hızlıca alalım. Ondan sonra arabanın üstünde bir port bagajımız var. Araba çok büyük olduğu halde sağmıyoruz. Yukarıdaki port bagajda eşim ve benim oltalarımız, uyku tulumlarımız ve çadırımız var. Bazen çocuklardan gına gelince kendinizi şeye mi atıyorsunuz? Doğayı atıyorsunuz. Biz kaçıyoruz. <gülüyor> Nerede? Michigan gölüne mi çıkıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Homo gölü yakınlarında oturuyorlar ya o yüzden ha, rahat doğru oluyorsunuz. Ya, orada, doğru ya Ayy Hanım'ın orada George Clooney ile komşu diyor. Doğru söylüyorsun. Ne? Yani ben açıkça söylemek istemedim ama siz Teşekkür ederim. Orta takımını efendim. da ekledik buraya. İyi açtınız çıkarttınız. PKFM teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok ben teşekkür ederim. Olsun bakalım. Sağlıklı iyi mutlu kay diliyorum. Çünkü 8 benim 40. yaş günüm. Aa ne güzel. Evet cumartesi kutlayacağım. Siz de buyurun bekleriz ama 8 e akşamı yapacak bir şeyim yok. O filmi görmek istiyorum. Peki. O şekil diyorsunuz. Şeyimi de verdim diyorsunuz. Peki mutlu yıllar şimdiden Aylin Hanım. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoş Aylin Hanım'a hemen verelim de davitesini. Evet içine tamam. ukde kalmasın. Aylin Hanım hakikaten. hemen bir arayın. <gülüyor> Soyadınız neydi Aylin Hanım? Aylin Özyurt. Aylin Özyurt. Yayından sonra bize Aylin ayrıntılar ayrıntıları aktaralım size. Tekrar hey, Harika. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. <gülüyor> Doğum gününüz de kutlu olsun. Nice 40 yaşlara. Hayır vallahi uçak atacağım. Kafa. <gülüyor> Aylin Hanım bir vuhu diye bağırır mısınız? <gülüyor> İyi oldu. O da oldu. Bağırmadığınız da. için o kadar mutluyum ki Aylin Hanım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Melda Hanım bebek göbek bebek göbek bağı var demiş. Bebek göbek bağı. Aa herhalde onu bir yere atacaklar. Bir yere atma diye olmaz. gömme olur. Ot diye gömülür. Ya Otü'ye ya Harvard'ı diye biliyorum ben. Her türlü göbek bağınız istediğiniz yere itinayla gömülür. Bir iki tane don var demiş Erkan Bey. Ya valla. hayatı dolu dolu yaşıyor. Bildiğin abi. don her akşam birini eve çıkartayım diyorum hep unutuyorum demiş. Birini Anabildim. eve çıkartayım dedi. donlardan birini mi? Büyük ihtimalle üzerinde olmayabilir. Öbür türlü olunca herhalde sen eve birilerini atıyormuştu durumuna geliyor yani. Üzerinde olmayabilir herhalde? Günaydın efendim. Alo günaydın. Günaydın. günaydın Selin ben. Selin hanım hoş geldiniz. Ne oldu bu heyecan bu bu şey bir arzu bir şeyler? <gülüyor> Aa, vallahi sormayın ya sabah 5'te İstanbul'dan çıktım yola. Aa. Şimdi Ankara sınırından geçer geçmez direkt e, 103.1 nokta evet ayarlıyorum şeklinde sizi dinliyorum bir saattir. Harika. İyi <gülüyor> sağ olun. Ne yaptınız İstanbul'da Selin hanım? Çalın. Aslında karalıyım iş için gidip geliyorum de renk geldi. ne seviyorsunuz? Ee, İstanbul'un e, denizini seviyorum. Boğazını seviyorum tabii ki. İyi bahsediyor. Tamam. Ankara'da <gülüyor> deniz yok. Seyna şeyi yok. <gülüyor> Neredesiniz şu anda? Girdiniz mi Ankara'ya Seyna Hanım? geçtiniz <gülüyor> yok, mi? Yok. Gişelerden şimdi çıktım. Açıkçası benzinim bitmeden gidebilecek miyim diye düşünüyorum. Çünkü 20 km falan gösteriyor. Hani şu anda şey düşünüyorum. Keşke arabada fazladan bir bidon benzin olsaydı diye düşünmüyor değilim evet, yani. Var da size yardım edecek olanlar. Şimdi bir şeye yaparız. Yolda kalırsanız. Şimdi bidon <gülüyor> yok ama neler var bidon yerine Serin Hanım? Ya benim enteresandır. Hiç kullanmadığım bir önceki arabanın iki önceki sahibinden kalan bir cep telefonu tutacağı var. Aa ne kadar. İki önceki arabanın iki önceki sahibinden <gülüyor> Aynen. kalan. Aynen. Arabayı öyle mi satlar? Efendim bunu da. <gülüyor> Ben de önceki sahibinden evet, kanalıma. Telefon tutacaklar. Yani, telefon tutacak. Kullanıyor musunuz? 5 bin lira falan ödedim yani ben ona. Kullanıyor musunuz telefon tutacağını? Ay yok hiç kullanmıyorum. O zaman çok malınıza bayağı sahipsiniz siz Gerçi yani. <gülüyor> Zaten evet, bahsettiğiniz evet. şey eski tip cep telefonunu tutacaksa evet. bidonu da Tabii ona tutturabilirsiniz. Tüktü <gülüyor> Vallahi kocaman yani dur nereye koydum topra gözüne bir yer attım herhalde. Öyle yani. Peki, Peki, çok sizinle. teşekkürler efendim. Öyle yani. İyi çok fazla gaz'a basmayın. Ufak ufak. Hoş geldiniz şehrimize. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bu arada Gerçekten Ahsen Hanım'ın annesi ve arkadaşı Ayşe'nin doğum günü demiş Ahsen Hanım demiş. Annem ve Ayşının doğum günü. Siz de kutlar mısınız? Kutlar mısınız tekrar? Biz zaten yayından sonra küçük bir kutlama yapacaktık ama yayında yapalım o zaman. Mutlu Yil yıllar oğlun ah ah Ahsen Hanım, günü, gülüyor gülüyor diyelim. Gülüyor da, A, Ahsen Hanımın annesi diyelim ve Ayşe diyelim. Kutlar ama Ahsen Hanımın doğum günü kutlar ama. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Evet bu kadar siyaset yeter. Gündemimize dönelim, yarışmamıza dönelim tekrar yarışmanın sonuna geldik ilk önce oyunun müjdeleyelim tarihleri belirlemek için e, burada yepyeni cihazlarımızı çalıştırdık bir evet. tanesi hayrola cihazı tamamen dijital bir e, telefon uygulaması hayrola diyorsunuz ve o size şanslı ismi üç tarihimiz olacaktı birisi doğum günü olan hanımefendi Yi gitti Hilal Hanıma gitti değil mi? Aylin Özgün. Aylin Özgün Hanıma gitti. Ama Hilal Hanıma da adınızı için... mi? <gülüyor> İki bakalım. sandalye bir şemsiye Hilaldiye <gülüyor> geçer. Hilal ee, Hanıma da o zaman e, davitesini bir, veriyoruz. Davitesini <gülüyor> vermiş olalım. Bir şeye daha. O zaman Hayrola programını bugün faal çalıştır. Hayrola'yı çalıştırırsın. Twitter'da talihlimizi evet, o fari, O Twitter'a getir oku. Abi oku. ondan sonra bas. Çünkü Göz, yani... Oku. Bahsediğin dokun ya yani, öyle aban, abanmalı. değil mi? Yok abanmalı değil. O, oku ama unutma çünkü o zaman şey yapıyor. Almıyor ha, ama Oktay. Veriyor. Almıyor. Almıyor. Basıyorum almıyor. ha sen okusana Oktay ya ben gözüm seçmiyor. Sevgili dinleyiciler. Frens Biskis, Mükemmel Frenin'in davetiyeleri. Bakalım. Melda Özbeöz. Melda, Melda Özbe -öz. Özbeöz. Bize ulaşmıştı. Ee, ne demişti Melda Hanım? Göbek olan dinleyicilerimiz. Göbek Tebrik ediyoruz Melda da. Sevgili dinleyiciler bize ulaşırsanız davetleri nasıl alacağınız konusunda size ayrıntılı bilgi verazıymızı söylemek <gülüyor> istiyoruz. Ege Kayacan'dan <gülüyor> Nilgün Belgün taklidiyle bitiriyoruz bugünü de. Yarın daha değişik. Bir de sevgili dinleyiciler yani e, yayında yaptığı taklitler bunlar. <gülüyor> Koridorlarda da bugün taklitlerle Ege Kayacan coşkusu yaşadık yani değil mi? Yani yaşamaz mıyız ya? Bize en son Manav güzel taklidiyle... Diyorum <gülüyor> Sevgili dinleyiciler yarın sabah yepyeni bir gün olacak hepimiz için Sizleri o yeni günün sabahında bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz Gözlerimizi umutla, esprilerle, şakalarla ve tabii ki biraz da siyasetle geçirmeye siyasetle <gülüyor> <gülüyor> Söyledip geçtin yine vallahi. Billahi. Açalım diyoruz ve güzel kibar bir şarkıyla veda edeceğiz. Var mı? Hangi şarkı olsun? Hangi şarkı olsun? En kibar olsun, şarkı. Diyor? Dünyadaki en kibar şarkıyı çalalım bence. En kibar. Asaf Avcı'dan mı? Bu çocuğa bir şey söyle. Diyor. Bak az önce bir şey söyledi. Arada bu ipi diyor ya. Ya çok özür dilerim. Nasıl tutamadım ya. Son dakikada nasıl tutamadım <gülüyor> ne dedi? kendime kendi bir daha zikrederse Yok, ben ağzımı kirletmek istemiyorum. Demem pek çok ıı, işkence yapmanız lazım bana. <gülüyor> ne dedi Fahir? Sen Ya söyle. ben söylemek istemiyorum. Arkadaşını ki... koruma söyle. Ya arkadaşımı tabii ki koruyacağım. Ben ya kendimi enkibar, korumaya çalışırım. Ya en dedin ya sen. Hı hı. En kibar diyen kimdi? Bendim. En şarkı çalsın dedim. Bu da ne dedi? Bu bak bu diyorum ismini bile söyleyemiyorum. Yok bak diyorum Fahir. Bu da ismini <gülüyor> söyleme zaten. Kibarcık mı dedi? Yok öyle bir şey demedi. En buz gibi bir şey dedi. En kibus dedin. Evet sevgili dinleyiciler. Kibuslar da Tebe tebe. <gülüyor> <gülüyor> tebe tebe. Git ağzını güzelce yıka Oktay. Asaf Avidan Asaf Avidan diye mi okunuyor? Ben onu Türkçe okuyasım geliyordu Zaten Türkçe yazıldığı gibi okunmayan tek dil. Sevgili dinleyiciler ee, şu anda size verebileceğim en güzel haber programımızın <gülüyor> sonunda gelmiş <gülüyor> <şu> <gülüyor> Aslında benim de pek çok esprim var ama... Demek Aa Nasıl bak söylüyor? en güzel en kibar şarkı. Ne? Leylim, Leylim. Fidai mı? Bugün mükemmel bir gün olacak.